Koca deniz canavarının haftada bir kurulan asma saatlerin güllesi gibi bu üç incecik ip parçasına asılı kalması inanılır şey miydi? Üstelik de neye bağlıydı bu ip parçaları? Üç tahta parçasına. Eskiden bu yaratık için mi söylenmişti bu parlak sözler? Derisine zıpkınlar saplanabilir mi? Kafasına kargılar girebilir mi hiç? Ona saldıranın kılıcımız mızrağı oku, zırhı işe yaramaz. Demirler bir saman çöpü gelir ona, oklar, şişler birer tüyden farksızdır onun gözünde. Ürkmez tüm bunlardan, güler kendisine mızrak atanlara. O mu, aynı yaratık mı? Yazıklar olsun. Kuyruğunda binlerce kalçanın gücü olan o deniz canavarı, pekotun zıpkınlarından kurtulmak için dağlara kaçar gibi denizlerin dibine saklanıyordu. Öğle sonrasının yandan gelen güneşinde üç sandalın suların altındaki gölgeleri Kehüsrev'in ordusunun yarısını örtücek kadar uzun ve geniş olsa gerek. Kafasının üstünde uçuşan bu koca karaltılar kim bilir nasıl korkunç geliyordu yaralı balinaya. Üç halat suda birdenbire gerilip titreyince Starbuck bağırdı. Hazır olun çocuklar kımıldıyor. Bu titreyen halatlar ellerinde kürek, yerlerinde oturan gemicilere balinanın ölüm kalım çırpınışlarını mıknatıslı teller gibi ulaştırıyordu. Bunun hemen ardından, pruvalarından artık aşağı doğru çekilmedikleri için hafifliği veren sandallar ansızın havaya fırladılar. Üstünden bir beyaz ayı sürüsünün korkup denize sıçradığı bir buz parçası gibi. Starbuck bağırdı yine, ''Çekin halatları, çekin, yüze çıkıyor!'' Bir saniye önce bir karış bile çekilmeyecek kadar gergin duran halatlar şimdi üstlerinden sular sızarak çarçabuk kulaç kulaç atılıyordu sandalların içine. Biraz sonra balina avcılarının iki gemi boyu ötesinde suları yardı. Bitik olduğu davranışlarından anlaşılıyordu. Çoğu kara hayvanlarının damarlarında çeşit çeşit sübaplar kapaklar vardır. Yaralandıkları sırada kanın her bir yana akması az çok önlenir bunlar sayesinde. Ama balinada bunlar yoktur. Balinanın özelliklerinden biri damarlarında sübap sayılabilecek hiçbir şeyin bulunmayışıdır. Böylece zıpkının aslında küçük olan ucu birçok damarına saplanınca tüm damarlarındaki kan ölesiye akmaya başlar. Balina denizin ta dibine indiği sırada suyun korkunç basıncı yüzünden durumu bütün kötüleşir. Öyle ki orada canıyla birlikte kanının dereler gibi hiç durmadan aktığını söyleyebiliriz. Ama balinanın kanı öyle boldur, içinde birbirinden uzak öyle bir çeşme vardır ki kanama hiç kesilmeden bir hayli sürebilir. Kaynağı ta uzaklarda gözle görülmez tepelerde olan bir nehrin kuraklıkta bile akıp durduğu gibi. Sandallar artık balinaya yaklaşmıştı. Tehlikeyi göze alarak çırpınan kuyruğun yanı başına sokuldular. Gövdesine kargılar sapladılar. Yeni açılan yaralardan yine kanlar fışkırıyordu durmadan. Başındaki nefes borusundan sık sık püskürttüğü sular azalmıştı biraz. Oradan kan çıkmıyordu şimdilik çünkü can damarı denilen yere dokunulmamıştı henüz. Sandallar balinayı daha yakından kuşattı. Bedeninin genel olarak su altında kalan üst yanı iyice meydana çıktı. Gözleri, daha doğrusu gözlerinin eskiden bulunduğu yer görülüyordu artık. Yıkıldıkları zaman en soylu meşelerin budaklarında acayip ve biçimsiz yosunlar yığın yığın nasıl birikirse, vaktiyle balinanın gözlerinin bulunduğu yerde de yürekler acısı kör ve patlak iki ur kabarıyordu. Ama yine de bu balinaya acıyamazdık. Yaşlılığına, sakat kanadına, kör gözlerine karşın öldürmek zorundaydı konu. İnsanoğlunun sevinçli düğünlerine, bayramlarına ışık salması için kimse kimsenin kılına dokunmamalı diye vaazlar verilen görkemli kiliselerin aydınlatılması için öldürmek zorundaydı konu. Kendi kanları içinde yuvarlanan balinanın bir yanında bir kile büyüklüğünde garip, rengi belirsiz bir şişkinlik, bir çıkıntı görüldü en sonunda. Güzel bir yer burası dedi Flask. Bırakın da şurasından da bir şişliyim. Bırak gerek yok diye bağırdı Starbuck. Ama iyi yürekli Starbuck geç kalmıştı. Balina ortasından vurulur vurulmaz korkunç yaradan irine benzer bir şeyler fışkırttı. Artık bu acıya dayanamayan balina koyu kan pelteleri püskürterek kör bir öfkeyle sandalın üstüne saldırdı. Tekneyi de içindeki böbürlenen gemicileri de bir kan yağmuruna boğdu. Flask'in sandalı alabor oldu. Ön tarafı parçalandı. En can alıcı yerinden vurulmuştu balina. Kanaya kanaya öyle bir tık düşmüştü ki batırdığı sandaldan umutsuzca uzaklaştı, soluk soluğa bir yanına yattı. Sakat kanadını boşu boşuna çırpıyordu. Derken sonu gelmiş bir dünya gibi ağır ağır döndü, karnının beyaz sırlarını açığa vurdu. Sonra bir kütük gibi upuzun yattı, öldü. Can çekişirken en son püskürttüğü suları görmek çok acıklı bir şeydi. Gizli eller bir havuzun sularını kestikten sonra güçlü bir fıskiyenin son püskürtüleri olan sular hüzünle ve boğuk bir sesle gittikçe alçalıp sonunda tükenir. Balina'nın son uzun ölüm püskürtüsü de tıpkı böyledir işte. Tayfa geminin gelmesini beklerken, Balina'nın ölüsü içindeki tüm hazinelerle birlikte batacak gibi oldu. Starbuck'ın buyruğuyla gövdenin birçok yerine halatlar takıldı, böylece çok geçmeden sandalların üçü de birer şamandıraya döndü. Suya birkaç parmak batan Balina, altımızda asılı kaldı. Pequod yaklaşınca Balina'nın ölüsü binbir özenle geminin bordasına çekildi. En kalın zincirlerle kuyruğundan sıkı sıkı bağlandı. Böyle yapılmazsa hemen denizin dibini boylayacağı anlaşılmıştı. Bu balina özel küreklerle kesilmeye başlanınca biraz önce anlattığımız şişkinliğinin altından paslanmış bir zıpkın çıktı. Yakalanan balinaların ölü gövdelerinde öyle zıpkın parçaları sık sık bulunur. Bunların çevresindeki etler sapa sağlamdır. Zıpkınların yerini belli eden hiçbir şişkinlik de görülmez. Durum böyle olduğuna göre şimdi avladığımız balinadaki urun bilmediğimiz başka nedenleri olsa gerek. Ama işin tuhafı şuydu. Zıpkına yakın bir yerde bir de taştan mızrak başı çıkartıldı bedeninden. Bu mızrak başı ete iyice gömülmüştü. Dışarıdan hiçbir iz görülmüyordu. Kim atmıştı bunu? Ne zaman atmıştı? Belki de Amerika'nın keşfinden çok önce kuzey batılı bir kızıl derili atmıştı bu mızrağı. Allah bilir, daha ne harikalar çıkacaktı bu koskoca dolaptan. Gel gelelim, ölü balinanın batma isteğinin gittikçe artmasıyla gemi fena halde yan yattı. Bu yüzden başka şeyler çıkarılamadı. Ama kumanda başında olan Starbuck sonuna kadar dayandı. Hem öylesine dayandı ki balinadan ayrılmamak için biraz daha dirense gemi de denizin dibini boylayacaktı. Sonunda balinayı salıverme emri çıkınca kuyruğa bağlı zincirler ve kablolar öyle gerilmişti ki çözülemiyorlardı bir türlü. O sırada Pekuat her şey yan yapmıştı. Güvertenin sağından soluna geçmek sivri çatılı bir damda yürümek gibi bir şeydi. Gemi soluk soluğa inliyordu. Bu doğaya aykırı duruş küpeşte ve kameralardaki birçok fil dişi kakmayı yerinden söktü kuyruğa bağlı zincirleri zorlayıp babalardan sökebilmek için manivelalar ve demir çubuklarla boşuna uğraşıldı. Artık balina öyle bir batmıştı ki kuyruğuna ve başına yaklaşmanın yolu yoktu. Bu batan külçe her geçen anla sanki tonlarca ağırlaşıyordu. Gemi alabora olacaktı neredeyse. Stap ölü balinaya seslendi. Dur yahu dur biraz. Nedir bu acelem batmak için? Aman çocuklar bir şey yapalım yoksa apu yutarız. Orayı zorlamayın boşuna. Bırakın diyorum şu manivelaları. Koşun birini şu doğa kitabını getirin, bir de şu büyük zincirleri kesmek için bir çakı. Çakı mı? Evet, evet diye bağırdı kuyuk kuyuk. Marangozun ağır baltasını kaptığı gibi bir lumbozdan aşağı sarktı, demiri çelikle yenmek için zincirlerin en kalınına vurmaya başladı. Kıvılcımlar saçan birkaç vuruştan sonra balinanın ağırlığı sayesinde sorun çözümlendi. Korkunç bir çatırdıyla zincirler, halatlar hepsi koptu, gemi doğruldu, ölü balina battı. Yani öldürülen bir güney balinasının arada bir böyle batmasının önüne geçilemez. Çok garip bir şeydir bu. Ve şimdiye dek hiçbir balıkçı doğru dürüst açıklayamamıştır bunun nedenini. Genel olarak ölü bir ispermeçet balinası suda çok hafif yüzer. Karnı ve yanları suyun bir hali dışında kalır. Böyle batan balinalar yalnız yaşlanıp kurumuş, yüreği pörsümüş, yağ külçeleri azalmış... Kemiklerin hepsi ağır ve romatizmalı balinalar olsa bedendeki hafif madde kıtlığına yorardık bunu. Ama durum öyle değil. Sağlam gürmüz çiçeği burnunda ömürlerinin baharında tüm diri yağlarıyla gül gibi yaşayan genç balinaların suyun üstünde tüy gibi yüzen o yiğit delikanlılarında vakitsiz ölüp battığı oluyor. Bununla beraber güney balinasının öteki balinalardan daha az battığını söyleyebiliriz. Bir güney balinasına karşı 20 kuzey balinası dibe gider böyle. İki cins balina arasındaki bu ayrılık belki de kuzey balinasının daha çok kemiği olmasından ileri gelir. Ağzındaki Venedik pancurlarına benzeyen kemiklerin başlı başına bir tondan fazla çektiği olur. Oysa güney balinasında böyle bir ağırlık hiç de yoktur. Gerçi kuzey balinasının batmasından birkaç saat ya da birkaç gün sonra sağlığında olduğundan daha hafif olarak yüze çıktığı da görülmüştür. Ama bunu açıklamak çok daha kolaydır. Ölen balinada gazlar türer, şiştikçe şişer bir balona döner hayvan. O zaman bir savaş gemisinin ağırlığı bile zor batırır balinayı. Kıyılara yakın yerlerde Yeni Zelanda körfezindeki sığ sularda avlanan kuzey balinası batmaya yüz tutunca bir sürü halatlar, şamandıralar bağlanır gövdesine. Battıktan sonra yeniden yüze çıkınca yeri kolay bulunsun diye. Balina battıktan biraz sonra Pekuot'un gözcüleri Alman gemisinin sandalları yeniden denize indirdiğini haber verdiler. Oysa görünürlerde sırtı kanatlı bir balina vardı yalnız. Çok hızlı yüzdükleri içinde yakalanmalarının yolu yoktur bu tür balinaların. Ama püskürtüsü güney balinasınınkine öyle benzer ki görgüsüz balina avcıları sık sık aldanırlar bu işe. Böylece delikli adamlarının hepsi düştüler bu ele geçirilemez canavarın peşine. Bakire, yavrularının ardından giden bir ana gibi pupa yelken dört sandalın ardından gitti. Hepsi birden av umuduyla coşmuş yürekleriyle rüzgara doğru ta uzaklarda gözden yok oldular. Ah, dünyada sırtı kanatlılar ve derikler öyle çok ki dostum. Kimi işlerde en doğru yöntem düzenli bir düzensizliktir. Bu balina avı işinde derinlere indikçe en doğru kaynakları araştırdıkça, bu mesleğin neden nişanlı şerefli ve nedenle eski olduğunu daha iyi anlıyorum. Nice yarı tanrıların kahramanların çeşit çeşit peygamberlerin bu işe şu ya da bu biçimde katıldıklarını gördükçe ben de sadece bir emir kulu durumundayken bile bu soylu soplu, armalı bandıralı balina avcıları arasında bulunduğum için bayılıyorum keyfimden. Zeus'un oğlu Yiğit Perseus, dünyanın ilk balinacısıdır. Bu arada bizim mesleğin tükenmez onuru adına şunu da belirtelim ki bizimkilerin ilk saldırdıkları balina para pul kaygısıyla öldürülmüş değildir. O günler bizim mesleğin kahramanlık çağıydı. Silahlarımızı yalnız başı beladakileri kurtarmak için kullanıyorduk. İnsanların lambalarına yağ doldurmak için değil, Perseus'la Andromeda'nın o sevimli masalını bilirsiniz. Bir kral kızı olan güzelim Andromeda deniz kıyısında bir kayaya bağlanıyor. Deniz ejderhası onu kapmak üzereyken balinacılar kralı Perseus hiç korkmadan ilerleyip ejderhayı zıpkınlıyor, genç kızı kurtararak evleniyor onunla. Bugün en marifetli zıpkıncılarımızın binde bir ulaştıkları bir sanat harikasıdır bu zafer. Çünkü Perseus bir tek zıpkınla öldürüvermiş ejderhayı. Anlattığım bu eski masalın doğruluğundan da kimse kuşku duymasın. Suriye kıyılarında Yafa diye bir kent vardır. Bu kentin putperest bir tapınağında da yıllar yılı kocaman bir balina iskeleti varmış. Kentin geleneklerine ve halkın inançlarına göre Perseus'un öldürdüğü ejderhanın iskeletiymiş bu. Romalılar Yafa'yı alınca bu iskeleti şanına uygun törenlerle İtalya'ya götürmüşler. Bu masalın en garip ve en uyarıcı yanı bu adı geçen Yafa kentinin Yunus peygamberin gemiye bindiği limanın ta kendisi olması.